Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala nebiyina Muhammedin. Ve ala alihi ve sahbihi ve men tebi'ahum bi ihsanin. İlahi ve meddin. Ama ba'd. Babul emri bil ekli min canibil kasati ve nehi anil ekli min vasatihâ. İmam Nehü Rahimullah bu bakta bize diyor ki tepsinin, tasın, tencerenin, tabağın, kabın, ''Yanından yemenin emrolunduğu, tarafından, çevresinden yemenin emrolunduğu, ortasından yemenin nehyolunduğu bab.'' Yani yemek ortaya konulmuş. Eskiden biz köyümüze giderdik dedemizin evine. Orada, sofrada, tepside gelirdi yemek. Bizim oralarda kapama derler, bilmiyorum bilir misiniz? Pilavdan eti ya, pişirirler böyle. Ee, o, o pilavdan et beraber pişer. Ondan sonra et suyuyla pişirilir onu tepside. O koyulur ortaya. Herkes oradan yer. Ondan önce ortada yine bir tas olur. Tasta çorba konulur. Tarhana çorbası. İçine ekmeği doğrarlardı. Herkes bismillah diye başlar yerdi. Herkes doyardı. O bir bereket vardı. Ama şimdi köye gidiyoruz. Şimdi köyde de aynı. Köyde de hemen o misafir odasındaki, oturma odasındaki hiçbir alakası olmayan normal tabak çanak mutfakta olurdu değil mi? Hemen o misafir odasından bir şey açılıyor. Bir dolap. Oradan bardak çıkıyor, tabak çıkıyor, çanak çıkıyor. Halbuki orada çıkması gereken şey yorgan olsun, yastık olsun, uygun olan şeyler bunlar değil mi? Mutfak malzemesinin salonda ne işi var? Ama Avrupalılar böyle bir yaşam tarzı, böyle bir standart uydurmuşlar, koymuşlar. Müslüman da artık ne yapıyor? Ona göre yaşıyor, değil mi? Misafirle değiyorsun. Hanım içeriden sesleniyor. Bey diyor? Salondan şu tabakları getirir misin içeriye? Ya bunların yeri mutfak değil mi arkadaşım yani? Öyle değil mi arkadaşlar? Yani, yani. Evet. Rivayette, mutfakun aleyhi rivayette diyor ki aleyhisselatü Vesselam, biliyorsunuz geçen hafta açıkladık hadisleri Amr ibnu Selame, Ebi Selame, Ebu Selame'nin oğlu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin evlatlığı diyelim ona. Ki evlatlık edinmek caiz değil bu manada. Kendi ismini kaydederek, kendi ismine geçirerek o birçok insanların yaptığı tarzda. Aleyhisselam Ummu Seleme ile evleniyor. Ummu Seleme'nin oğlu. Kün ne diyor? Kun Küçük bir çocuktum diyor. Elim tatıyı şu safhati. Safhati tencere dedi tabsı da elim ne yapıyor diyor. Oraya buraya gidiyordu. Bir oradan yiyor, bir oradan yiyor, bir oradan yiyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ne diyor bu çocuğa? Ya gula'm. Ay çocuk. Ne diyor? Sem Bismillah de. Bismillah de. Kul bi yeminik. Sağ elini. Ve Önünden ye. Demek ki insanın ne yapması lazım? Yemeği önünden yemesi lazım. Ama diyelim ki tepside türlü pişirilmiş Etler de tam tepsinin ortasına gelmiş. Sen de eti çok seviyorsun. Senin önündeki olanlar ne? Sebze. Sebze patates, fasulye, domates önüne gelmiş. Mi yiyeceksin yoksa o tepsinin ortasından o eti alabilir misin? Alabilir. Alabilir. Alabilir. Niye? Niğare Çünkü ne dedik? ne zikrediyor dedik. İlimhali diyor ki eğer yemek tek bir çeşitse, bulgur pilavıysa önünden ye. Ama yemek yemek. Birden farklı çeşit ve senin önünde ondan yoksa sen ne yapabilirsin onu yiyebilsin. Delil. Delil ne? Aleyhisselatü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yemekteyken ne vardı? Diyor sahabeler kabağı Seçer. seçerdi, tabağı yerdi. Bu da ilmin faydası yani. Evet. Diğer hadis, ikinci hadis. i̇bn Abbas radiyallahu anhuma rivayet ediyor. Anil Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Duydunuz az önce hadisi. Cebrail beddua diyor arkadaşlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin isminin anıldığı ve ona salavat getirilmediği yerde burnu sürttüsün diyor. Onun için Rasulullah dendiği zaman sallallahu aleyhi ve sellem diye salavat getirmeliyiz. Diyor ki aleyhissalatü vesselam El bereketu tenzilu ve salat vasatat Bereket yemeğin ortasına iner. Bereket yemeğin ortasına iner. Uyanık olun arkadaşlar. Bundan sonra yemeğin ortasından yemeyin. وَلَا فَكُلُوا مِنْ حَافَتَيْهِ فَكُلُوا مِنْ حَافَتَيْهِ Yemeğin ne neresinden yiyin diyor Aleyhisselatü Vesselam? Kenarından yiyin. He. وَلَا تَأْكُلُوا مِنْ وَسَطِيْهِ Yemeğin, sakın ha yemeğin, ortasından yemeyin. Doymak istiyorsanız tabağınızda yemeğe başladığınız zaman kenarından kenarından yiyin. Az yersiniz. Bu şekilde rejime başlayacak arkadaşlara da ne vermiş olduk böyle bir Diet reçetesi vermiş olduk. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin evet. sünnetinden, hadislerinden. Değil mi arkadaşlar? Bakın, yani her çağda, her zamanda insan kendine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den ne yapıyor? En güzel örnekleri buluyor. Görüyor musunuz arkadaşlar? Yani, diyet yapmak isteyen adam bile doktorun verdiği reçeteye başlamadan önce ne yapabilir? Şöyle kendine Hadislerde geçen bizim buradan attığımız şeyleri tavsiyeleri 1-2-3-4-5-6-7 diye not eder. O şekilden haberdinden sonra başlar. Evet. Bu babla ilgili son hadis. An Abdillah İbni Busur radiyallahu anhu kal kâne linnebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem kas'atun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bir tepsisi vardı. Bir Yemek yediği kabı vardı. Yukalu lehu el-garra. Aleyhissalatü vesselamın böyle bineklerine, kılıçlarına, tabaklarına böyle isimler verirmiş Aleyhissalatü vesselam. Tamam. Bu da diyor ki yani insan şey yapabilir. Tencereye de bir isim koyabilirsin yani. Bizim şeyde de vardır. Atlara falan değil mi ya? İsimler verir. Küheylan denir. Şu denir bu denir. Buna el-garra. Garra böyle parlak par anlamında Beyaz anlamında kullanılır. يَحْمِلُهَا اَرْبَعَةُ رِجَالٍ Dört kişi taşıyor bunu. Demek ki büyük bir şey. Niye? Çünkü herkes ondan yiyor. Dört kişi taşıyor böyle. Uyumdan tutup bitiriyorlar. فَلَمَّا اَدْحَوْا duha اَدْدُّهَا اُتِيَّ بِتِلْكَ الْقَسْعَةِ Sahabeler duha vakti girince yani sabah namazını kılıyorlar yerlerinde oturuyorlar, kalıyorlar. Bekliyorlar. Dua vakti giriyor. Dua vakti girdikten sonra dua namazını diyor ki kıldılar. Ve secedu duha Dua için secdeye kapıldılar. Yani namazını kıldılar. Bu da bugün birçok insanın terk ettiği sünnetlerden bir tanesi. Kafir olduğu sünnetlerden bir tanesi. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki bize Allah-u Teala'nın buyurduğu gibi لقد جاءكم رسول من أنفسكم sizin kendi nefislerinizden içinizden bir rasul geldi size Azizun aleyhim ma anittum harisun aleykum bil mu'minin raufur rahim Sizlere sıkıntıya düşmeniz onu çok üzer. Harisun aleykum sizlere karşı çok özenlidir. Bak. Yani bize görüyor musunuz? Cennete giden yolu göstermiş. Şimdi bugün bilmediğiniz bir yerde arabanızla ya yürüyerek yaya olarak durduğunuzda, birisine yol tarifi sorduğunuzda, size böyle kestirmeden bir yol tarif ettiğinde, kalbinizden, gönlünüzden ne hissediyorsunuz adama karşı? Biliyorsun ya, Allah razı olsun ya adam bizi ne yaptı? Bak o trafikten kurtardı. Böyle trafikten kurtaran, yarım saat, 45 dakika o bekleyeceğiniz trafikten kurtaran adama karşı, hem dilinizle dilinizden önce de kalbinizden ne hissediyorsunuz? Evet. Muhabbet, sevgi. O adam belki bir daha görmeyeceksiniz hayatınızda. Hatta Eve vardığınız zaman, gideceğiniz yere vardığınız zaman ne yapıyorsunuz? Diyorsunuz ya yolda Allah karşımıza bir tane adam çıkardı. Maşallah adam bize bir yol tarif etti. Yoksa bizim eve gelmemiz 10, 11, 12 filan bulurdu ama adam bizi böyle kenarına öyle bir getirdi ki diyerek müteşekkir oluyorsunuz. Kalbinizden de bir mutluluk var. Kalbi olarak da bir bağlılık oluyor. Düşünün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizlere ebedi saadetimizi gösterdiği cennet var yol göstermiş, tarif etmiş, buradan gidin demiş. Bizler ne kalbimizle ona karşı bir bu manada bize yol tarif yapan adama karşı duyduğumuz bir his hissediyoruz. Değil mi? Ne de onun bize tarif ettiği bu tarife hayatımıza tatbik etmek için, geçirmek için hırslı, gayretli davranıyoruz. Yani inanın arkadaşlar bu yol o sizin korktuğunuz, kaçtığınız trafikten Allah Resulü'nün gösterdiği bu çok çok kıymetli bir yol. Ebedi saadetimizle alakalı diyor yol. Onun için kalbimizi ne yapmamız gerekiyor? Islah etmemiz gerekiyor. Kalbimizi tamir etmemiz gerekiyor. Düzelmemiz gerekiyor. Sürekli meşgul etmemiz gerekiyor. Uğraşmamız gerekiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, güneşin doğduğu her günde Müslüman olan bir insanın eklemleri sayısınca vücudundaki eklemleri sayısınca, 360 tane küstür eklem sayısınca, kişinin sadaka vermesi gerekir. Sadaka. 360 tane. Allah'ın bir kolaylığı kardeşinin yüzüne gülmen bir sadakadır. Yoldaki eza'yı, yoldaki insanlara sıkıntı veren şeyi kaldırman bir sadakadır. Değil mi? Subhanallah demen bir sadaka. Elhamdülillah demen Allahu Ekber demen bir sadakadır. Kardeşine, bineğine, arabasına bir şey kaldırıp koyman sadakadır. Diyor ki ama kişinin kalkıp iki rekat duha namazı kılması bunun hepsinin yerine geçer, geçer. geçer. Görüyor musunuz? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nasıl bir kestirme yol gösterdi bize. Ama hiç bırakın yani kalbimizde bununla alakalı bir teşekkürü, bununla alakalı bir şükranı, bununla alakalı bir mutluluğu bu sünneti kaç kişi hayatında tatbik edip yaşıyor? Evden çıkmadan ben duha namazımı kılayım diye çıkıyor. İşine geldiğinde saatini kontrol edip duha vakti yaklaştı. Ben öğlen namazı vakti yaklaştı. Çıkmak üzere duha namazı. Kaç kişi bu namazı takip ediyor? Ashab, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oturuyorlar. Duha namazını kılıyorlar. Sonra dört kişi geliyor bu tencere, bu kabı bir tepsiyi getiriyorlar. Vakit suri de فيها. Tepsinin içi boş değil tabii. Aliyhumus Salam. Tepsinin içinde, tepsinin içinde ne yemeği var? Tirit yemeği var. Tirit. Araplarda da var bu yemek arkadaşlar. Ferid diyor Araplar. Etli, kurutulmuş ekmekli yapılan bir yemek. Feltefu alayha. Saberler ne yapıyorlar? O dört kişinin taşıdığı büyük tencerenin tabağın, kabın etrafına oturuyorlar. فَلَمَّا كَثُرُوا Onlar oturup dizilince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geliyor. Cefâ Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gelip dizlerinin üzerine oturuyor. Aleyhisselatü vesselamın yemekte oturduğu şekillerden üç şekil var. Bir tanesi bu. İki dizin üzerine oturması. Yani normal bir şekilde namazdaki oturduğumuz şekliyle insanın ne yapması? Oturması. Söyle oturan adam fazla yemez. Reçeteye bunu yazsın. Rejim yapacak arkadaşlar. Bizler ne yapıyoruz? Yemeğe oturmadan önce yerimizi şöyle düzeltiyoruz. Sandalyeyi öne arkaya çekiyoruz. Sandalye değiyorsak yere oturuyorsak şöyle bağdaş kuruyoruz. Altımıza minder koyuyoruz. Pozisyon alıyoruz ki ne yapalım? Çok rahat yiyelim. al diyor ki Resulullah s.a.v.a.v.a.v.a.v.a.v.a.v.a.v.a.v.a.v.a.v.a.v.a.v az yemeği ümmetine göstermesi için yaslanarak yemek yemeği yasaklıyor aleyhissalatü vesselam. Bir yere yaslanarak yemeği yasaklıyor. Aleyhissalatü vesselam ne yapıyor? Dizlerinin üstüne oturuyor. فَقَالَ اَعْرَابِيُنْ مَا هَذِهِ الْجَلْسَ Bedevi bir adam gelmiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin böyle oturduğunu görünce şaşırıyor. Allah Peygamber. insanlığın efendisi. Allah-u Teala'nın insanlara sizler için onda en güzel örnek vardır dediği. allah Teala konuşuyor bakın. Ve bizleri kendisine uymakla emrediyor. Şaşırıyor. Çünkü o dönemde de aynı, bu dönemde de aynı. İnsanlar böyle padişah deyince, kral deyince, öncü, önder deyince ne anlıyor? Kibirli. Tamam mı? Böyle yani o insanı dizlerin üzerinde oturacak göremezsin. Değil mi? Bu da nedir diyor. Bu Arabi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Allah cealeni abden kerime Allah beni abden kerime cömert bir kul olarak yarattı. Kul, abd. Ve lem yec'alni cebbaren anida beni zorba anid kibirli bir kimse olarak yaratmadı. Yani bugünkü Şeyh efendilerin, bugünkü hoca efendilerin yanına girerken, çıkarırken, onlarla konuşurken yahut da onların, onlara yüklenen şeyler gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanlar bir şeyler yüklemiyordu bu manada. Bugün insanlar o şey Efendileri e öyle şeyler yüklüyorlar ki diyor senin kalp atışını, dakikadaki kalp atışını da ne yapıyor Şeyh Efendi diyor, biliyor. Yani bunu apaçık bir şekilde söylüyorlar arkadaşlar. Yani. Değil mi? Senin diyor yatak odasında yatarken Şeyh Efendi diyor sağa sola ne yapacağını bilir Kaç kere döndüğünü bilir değil mi Aynen bu şekilde söylüyorlar. Ve o Şeyh Efendiler'e baktığınız zaman kibirlerine gururlarını öyle yanına el pençe, el pençe Duracaksın izin alacaksın gireceksin 3-5 dakika durup tak diye seni ne yapacaklar ondan sonra çıkaracaklar Yanında oturmakmış şeymiş ayakta duracaksın böyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sofraya oturmuş Sahabelerle aynı tepside. İki dizinin üzerine oturmuş, yemek yiyor. Arabi şaşırıyor. Arabi şaşırıyor. Aleyhisselatü vesselam onun bu şaşırmasında ne diyor? Allahu Teala cealeni diyor. Beni ne yaptı? Abden kerime. Beni cömert bir kul olarak yarattı. Ve lem yecealni cebbaran aniden. kulu kulû Thumme kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Kulü min hava aleyha. Tepsinin diyor kenarlarından yiyin. Tepsinin kenarlarından yiyin. Ve da'u zirvetahâ Yemeğin diyor zirvesini Türkçeye de geçmiş. Bakın zirve kelimesi. Değil mi? <gülüyor> Yemeğin ortasını, tepesini Ne yapın? Bırakın yubârak fiha Çünkü bereket orada. Bereket orada diyor Resulullah. Sallallahu aleyhi ve sellem.